Müjdeler olsun ey çağın sonundayız, yeni bir dünyaya giden yolun başındayız. Müjdeler olsun ey çağın sonundayız, yeni bir dünyaya giden yolun başındayız sıratımız da kim üzredir davamız bizim cehaletin ne sağında ne de solundayız Sırat da kim üzredir davamız bizim cehaletin ne sağında ne de solundayız Adaleti seven koşsun bu ezane isyan saflarının içinde olsun pervane adaleti seven koşsun bu ezane isyan saflarının içinde olsun pervane zulmü İnanın davamız bizim Müslümanım diyen atılsın putlu meydane Zulmü kaldırmaktır İnanın davamız bizim Müslümanım diyen atılsın putlu meydane Ortada yürüyen dengeli ümmetiz Cihan Cihad eden, secdeden zekat verenleriz Ortada yürüyenden gelin metiz Cihad eden, secdeden zekat verenleriz İnsanlığa şahit olmaktır davamız bizim Yeminler olsun ki bu yoldan dönmeyeceğiz İnsanlığa şahit olmaktır davamız bizim Yeminler olsun ki bu yoldan dönmeyeceğiz. İnsanla şahit olmaktır davamız bizim Özgürlüğü Allah'a kullukta görenleriz Zulmü kaldırmaktır inanın davamız bizim Müslümanım diyen atılsın putlu meydane